Innal hamdalillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washhadu an ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün 20 Aralık 2010 Pazartesi El-Aqidatul Vasite Şerhi derslerimizin 7. dersi 7. ders mi 7. ders Evet, kaldığımız yerden Devam edelim sesle Müellif Şeyhul İslam İbni Tehmiye Rahimahullah Diyor ki Emma ba'd فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه 임디 bu risale kıyametin kopacağı vakte kadar yardıma mazhar kurtuluşa eren firka olan ehli sunnet vel cemaatin itikadına dairdir. Evet. Müellif rahimehullah diyor ki amma ba'du fehaza i'tiqadul firqati en-najiyati'l mansurati ila kıyamis sa'ah ehli's sunneti Bu evet müellif rahimehullah diyor ki amma ba'd bundan sonra Şimdi emma ba'at lafzı bahsetmek istediğine başlamak için kullanılan bir ibaredir. İbn Teymiye nasıl başladı? Emma ba'd, Bundan sonra demektir emma ba'd. Yani salat selam getirdiği İbn Teymiye, biz daha önceki derslerde bunları işledik. Salat selamdan sonra ne dedi? Emma ba'dı, Bundan sonra. Şimdi emma ba'du lafzı bahsetmek istediğine başlamak için kullanılan bir ibaredir. Mesela bir insan der ki Allahu salla Muhammed falan salat selam getirir. Sonra bahsetmek istediği konuya giriş yapmak ister giriş yapacağı zaman emma ba'du lafzını söyler ve giriş yapar. Tamam. O yüzden emma ba'du neymiş? lafsı bahsetmek istediğine başlamak için, emma ba'du bahsetmek istediğine başlamak için kullanılan bir ibaretir. Bazı lügat kitaplarında bazı lügatçıların veya alimlerin bu ibareyi hoş görmedikleri görülmekte. Emma ba'du hoş görmüyorlar. Bazı lügat kitaplarına baktığımızda hoş görmedikleri görülmekte. Yani mesela Aktul Ferid adlı eserde hitap ve hutbelerden zikredilirken şundan bahsediyor. Hatiplerden birisi, bir alime diyor ki, ''Keyfe ana, ben nasıl biriyim, ben nasılim?'' diyor. Cevaben diyor ki, ''Ni'mel hatibu ente leulâ enneke tegûl emma ba'd ve tuşviru billiyet.'' Diyor ki, ya ''Sen çok iyi bir hatipsin de keşke emma ba'd demesen ve elinle işaret ederek de anlatmasan.'' Diyor.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 Bir insan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şeklinde başlar, Allah'a ham eder, sonra Resulü'na selat eder, sonra ne yapar? Emme abad der, sonra anlatmak istediklerini anlatır. Sanki bu kişi, emme Badı kullanan bu kişi, salat ve selam ile anlatmak istediği mevzunun arasını bağlayamadığı için, anlatabilir miyim? Kısa yoldan emme abadı diyor, sonra geçiş, yapmak, geçiş yapmış oluyor. Sanki böyle görüyorlar. Allahu alem.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 Yani mesela bir insan düşünün ki Allah'a hamde diyor, Resulun'a salat ediyor. Sonra emma ba'd yerine thumme'lemu. Sonra bilin ki deyip konuya giriş yapıyor. Sonra şunu bilin ki deyip konuya giriş yapıyor. Tamam mı? Emma ba'd ile thumme'lemu arasında ne gibi bir fark var? Yani emma ba'd bundan sonra lafzı ile şimdi bilin ki bundan sonra bilin ki arasında ne gibi bir fark var?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 Şimdi bilin kılıfsı arasında dediğinde ne gibi bir fark var? Yani aziyet babından bir fark var mı? Yok. Yok. Halbuki amma bat lafzını kelamda kusur görenler, sün merle mu lafzını kelamda kusur görmüyorlar. Peki, yani eğer bir insan amma bat diyerek fesahattan aciz ise bu insan sün kelimesini kullanacak kadar aciz olması gerekmiyor mu? Bunların mantığına. Aciz olması gerekiyor. Halbuki baktığın zaman Sümmelemu şimdi sonra bilinki lâfsını kim kullanamaz ki? Mesela ben bir Arap olmadığım halde, değil mi? Sümmelemu lâfsını net bir şekilde söyleyebiliyorum. Allah Resulü salallahu aleyhemes salat selam getirdim. Allah hamdü, Resulüne salat getirdim. En mevbad yerine Sümmelemu'yu kullanırım. Ve bu insanlara göre Sümmelemu kelimesi fasih bir kelime, uygun bir kelime, değil mi?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 Şeyhülislam İbn Teymiyye'ye dikkat edin. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimeullah burada ne diyor? Bu risale ehli sünnetin itikadıdır diyor, değil mi? Ne diyor? Ehli sünnetin itikadıdır. Şimdi kardeşler, Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin burada kullanmış olduğu itikad kelimesi üzerinden yola çıkarak size ileride çok lazım olacak akidevi meseleleri üzerine bina edeceğiniz benim çok ama çok önemsediğim önemli bilgiler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 olmuştur. Bakın tabaka tabaka. Birileri şiddetle karşı çıkmış, birileri bunun bidat olduğunu söylemiş, birileri ki bu birileri mutahhir bazı ehli Sünnet'e kendilerini nispet eden kişiler ki ehlü Sünnet hakikaten de bunlar, mutahhir ehli Sünnet'ten bir kısmı da, bakın oraya bir de okuyorum, hatta yine birçok kimse ibnu Taymiyen'in dinin asli ve feri meseleler olmak üzere iki kısmı ayrılıp ayrılmadığı hakkındaki sözlerinin birbiriyle çelişen sözler olduğunu söyleyenler olmuştur. İbnu Teymiye'nin bazen bu ayrımı kabul eden, bakın devam ediyorum. Hala işkalleri. Ne tabakalar var? Yani ne ne tip tabakalar var? İbnu Teymiye'ye karşı tutumu olarak ele aldığımızda ne tip tabakalar var? Yine devam ediyorum. İbnu Teymiye'nin bazen bu ayrımı kabul eden sözlerinin olduğunu, bazen de reddeden sözlerinin olduğu olduğunu dolayısıyla da İbn-i Teymiye'nin çelişki içerisinde bulunduğunu söyleyenler olmuştur ve halen de vardır. Görüyor musunuz? Kaç tabaka, kaç tutum olmuş. Yani demek ki mevzu o kadar insanların zihninde allak bullak ki kaç tutum İbn-i Teymiye'ye karşı, kaç tutum sergilenmiş. Bunların birileri şiddetle karşı çıkmış. Birileri bidatla itham etmiş. Birileri bunu İbn-i başkanı başka hiç kimsenin inkar etmediğini söylemiş. Birileri ki bu birileri Ehl-i Sünnet'ten ama müteahhir dönemde gelen Ehl-i Sünnet tek mensup kişiler İbn-i hatayla suçlamışlardır. Yine başka tabaka, ilim talebelerinden birileri gelmiş, İbn-i bu konu hakkındaki sözlerinin çelişkili olduğunu iddia etmişlerdir. Çünkü hakikaten İbn-i biz baktığımızda kim yerde usulü din, dinin asli meseleleri lafzını kullanıyor, başka yerde de bu bidattır diyor. Yine başka tabaka, birileri de gelmiş İbn-i bu konuda ne söylediğini hiç anlayamamışlardır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 Ve bununla beraber kendisi zaman zaman usulü din yani dinin asli meseleleri ibaresini kullanmıştır. Burası doğrudur. Bunda bir sorun yok. Aynı şekilde şeyh Kur'an ve sünnette mecazın mesela mecaz meselesini de ele, ele alacaksak. Aynı şekilde neden mecaz meselesini ele alıyorum? Çünkü mecaz meselesinde de görüyoruz ki biz İbn-i kitaplarında şiddetle Kur'an sünnette ve Arap dili edebiyatında mecazın olduğunu inkar etmiştir. Ve bazı yerlerde İbn-i Teymiye Rahim Allah mecaz lafzını kullanmıştır.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 Kimi zaman da bu ibareleri ne yapması, bu ibareleri ne yapması, i̇nkar. inkar etmesi, bu taksimatı ne yapması, inkar etmesi. Şimdi birazdan geleceğiz. Şeyhül İslam İbnü Teimiyi bakıyoruz. Mecazı inkar etmiştir şiddetle. Hatta onun en büyük talebelerinden İbnul Kayim, Savaikul Kulumursele'de tağut demiştir mecaza. Lugatın tağutu mecazdır demiştir. Yine aynı şekilde İbnü Teimiyi ahat ve mütevâtiyi inkar eden birisidir. İbnü Teimiyi anlamayanlar İbnü Teimiyi'nin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 Buradan sonraki 8-10 satırı Şeyh Yusuf El Gafis'ten aldım. Tercüme için de Mustafa Öztürk'ten yardım aldım. Allah kendisinden razı olsun. Ondan yardım aldım. E, güzel bir Türkçe'ye aktarsın diye. Evet.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 veya furuu'u din şeklindeki taksimi inkar ettiğini göremezsiniz. İşte birileri İbn Teymi'i acaba inkar etmiyor mu diye takıldığı nokta buru burasıdır. Birileri de acaba İbn Teymi'e inkar ediyor mu? Ediyorsa niye usulü'd-din tabirini başka yerlerde kullanıyor şeklinde girdiği sıkıntı aslında burasıdır işte. Her ne kadar Şeyhül İslam İbn Teymi'ye bir grup kimse bu taksimat hakkında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 Bazı ehli sünnet aydın kişiler, ilim talebeleri, kele ehlinin safına da farkına varmadan girmişler. Veya neden birileri İbnü Teimiyi tam olarak anlamamışlar veya i̇bn Teimiyeye neden neden e, bu taksimatı şiddetle karşı çıkmış, bunu beyan ediyoruz. Şimdi biz İbnü Teimiyi özet olarak söyledik neden şiddetle karşı çıktığını, neden de batıl anlamlar yükledikleri için. İyi de bu yükledikleri batıl anlam ne?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 Ama bununla birlikte dinin asli meselelerinden değil, fer'i meselelerindendir kardeşlerim. Mesela. Aynı şekilde, devam ediyorum. Aynı şekilde usul din, dinin asli meseleleri, ilmi meselelerdir. Şeklindeki yapılan ikinci tarif de batıl bir tariftir. İkinci tarif neydi bunların? usul din neymiş? İlmi meseleler. furu din.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 Ölünün duyup duymaması mevzusu kalp meselesiyle, ilmi bir mevzudur değil mi? Ameli bir mevzu ile alakalı değil. Duyar mı duymaz mı? Ama bununla birlikte ihtilaflı bir meseledir. Doğru mu? Hatta İmam Taberi ölünün işittiğine dair şey cumhura nispet etmiştir ehli sünnette. Ala kulli hal bu ihtilaflıdır. Ama bununla birlikte bakın kardeşler bu dinin asli fark meselesinden sayılmamıştır. ehli sünnetin icmasıyla.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 ve dönemde namazın terki küfürdür. Değil mi? Haccın küfür olduğuna dair bir görüş vardır. Allah Azze ve Celle haçtan bahseder sonra ne der? Kim küfür ederse Allah alemlerden ghanidir. Bunun delil getiren küfür olduğunu söyleyenler olmuştur. Her ne kadar bu el i içerisinde zayıf bir görüş olsa da. Zekatın terkinin küfür olduğuna dair rivayetler var ehl arasında. Bunlar ihtilaflıdır. Düşünün bunlar dinin asli meselelerindendir.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 Doğru ve uygun anlam yüklendiğinde bu terimin kullanılmasında bir genişliğin olduğunu ve bu terimi kullanan kimsenin içerisine uygun olmayan bir anlam yüklemedikçe bid'et olan bir iş yapmakla itham edilemeyeceğini vurgulamaktır. İşte kardeşler bütün bunlar Şeyhül İslam İbn Teymiyye'nin bu ehli sünnetin, ehli sünnet vel itikad bu ehli sünnet vel cemaatidin itikad, sünnet vel itikadıdır sözlerine dair açıklık getirmeyi uygun ve çok önemli gördüğüm açıklamalardır Allah en bilendir vallahu alem ve sallallahu aleyhi Muhammed